Bismillahirrahmanirrahim. İn Allah la yagfiru en yushraka bihi ve yagfiru ma duna zalika limen yasha. Ve men yushrik billahi faqad iftara ismen azima. Sadakallahu'l azim. Okumuş olduğum Nisa suresi 48. ayette Cenab-ı Hak meal olarak Allah kendisine şirk koşulmasını elbette bağışlamaz bundan başkasını dilediğine bağışlar. Allah'a şirk koşan kimse, büyük bir günah işleyerek iftira atmış olur, buyruluyor. Sevgili kardeşler, Kur'an'ın üzerinde en çok durduğu ve en fazla önem verdiği konu, şirkin izalesi, tevhidin ikamesidir. Yani Allah'a tevhidi ölçüler içinde iman etmek, ve ona hiçbir şirk koşmamak Kur'an'ın ana konusudur. Buna rağmen bugün camilerde şirkten, putperestlikten güncel boyutlarıyla hemen hiç bahsedilmez. Okullardaki din kültürü derslerinde de bu konular hiç gündeme gelmez. Abdesti bozan konular işlendiği kadar bile imanı bozan konular işlenmez. İnsanımız da kanserden sakındığı kadar şirkten sakınmaz, depremden veya aç kalmaktan korktuğu kadar cehennemden korkmaz. Halbuki şirk, kana giren öldürücü bir mikroptan daha beterdir. Mikrop en fazla insanın dünyasını mahveder, insanın ölümüne sebep olabilir. Ama şirk mikrobu ise dünyasının güzelliklerimi, huzurunu yok ettiği gibi esas olarak insanın ahiretini mahveder. Evet. Tevhid fıtrattır, sıhhattir, huzur, nizam ve selamettir. Şirk ise bozulma, hastalık, fesat, kaos ve arızadır. Bir küçük kibrit çöpünün koca ormanı yakıp mahvettiği gibi Küçük sayılabilecek, öyle zannedilen bir şirk mikrobu da amelleri mahveder, giderir, yok eder. Bir mikrobu veya kibrit çöpünü önemsemeyip, tehlikesiz görmenin zararlı neticelerini düşünen insanlar, maalesef şirkin, küfrün, putlara saygı duruşunun zararlarını hiç mi hiç hesaba katmıyor. Evet... Ahmet Hoca'nın vaazda e, hurafelerden bahsettiği konunun bir devamı mahiyette. En büyük hurafe şirktir, küfürdür. Dolayısıyla bu tür e, hurafeleri insanlar gönüllerine sindirebiliyorsa e, kocakarı adeti cinsinden hurafeleri e, haydi haydi gündemlerinden çıkartmazlar. Öncelikle bizim Mücadele etmemiz gereken en başta toplumun, insanların, çocuklarımızın, çevremizin varsa kendimizin şirkle, küfürle ilgili anormallikleridir, hastalık ve ağrısalarıdır. Bildiğiniz gibi şirk, lügat anlamıyla ortak koşmak demektir. Mülk ve saltanatta ortaklık anlamına gelir. Terim olarak anlamıysa Allah'a zatında, sıfatlarında, fiillerinde onunla birlikte başka bir güç, başka bir ilah e, tanıyıp e, Allah'la birlikte onu da Allah'a e, ortak koşmak demektir. Malum şirk koşan kişiye müşrik denilir ve müşrik, kafir e, kabul edilir. İki veya daha çok ilah tanımak, herhangi bir varlığı mabut olarak bilmek, Allah'ın bazı özelliklerini, sıfatlarını, yaratıcılık gibi, her şeye kadir olmak gibi özelliklerini başka bir varlığa da vermek şirktir. Kısacası Allah'ın ilahlık özelliklerinden herhangi birini Allah'la birlikte veya Allah'tan ayrı olarak başka birisine nisbet etmek. Bildiğimiz gibi put kişinin Allah'ın dışında hayatın amacı kıldığı, çokça sevip saydığı maddi manevi her şeydir. Ve sadece heykeller değildir putlaştırılan nesneler. Herhangi bir şeyi hayatın merkezine koymak, onsuz olamayacağını düşünmek, kendisi için sevgi ve saygıda aşırı eğilim gösterilecek hususlar put manasında değerlendirilir. Put sadece heykellerden ibaret değildir dedik. Çünkü insanı Allah'a ne isyana sevk ediyorsa makam, mevki, para gibi hususlar İnsan hayatında çok önemli bir yer ediniyorsa onlar da rahatlıkla put kategorisine girer. Şirkin Allah'ın affetmediği yegane suç olduğunu biliyoruz. Ama şirkten de kurtulmak, şirkin de affedilmesini ummak tövbe ile ancak mümkündür. Tövbe sadece tövbe ettim demekle olmaz. Hangi konuda insan Allah'a şirk koşmuşsa o konuyu tümüyle tasih etmesi, ondan döndüğünü belirtmesi ve o şekilde doğru bir inanca dönüş yapması ile olur. İnsan Müslüman'ın dediği, kelime-i tevhidi söylediği halde düzenin, ortamın cahili yapısından dolayı mümkün ki kolaylıkla şirke düşebilir. Mümin olmak çok zor değildir. Törenlere vesaireye gerek yoktur. Kur'an'ın iman esaslarına e, toptan iman etmek kişinin mümin olması için yeterlidir. Ama önemli olan özellikle İslam'ın hakim değil mahkum olduğu yerlerde Müslüman kalabilmek ve Müslüman ölebilmektir. Şirk düzeni insanları köleleştiren, ilahlık taslayan çağdaş firavunlarla onlarla işbirliği yapan Sahte din adamları yani belamlar ve sömürüye ortak olan bizzat şirk düzeninden beslenen e, haramzade karunlar e, yani zengin elit tabaka ve bu üç kesime bağlanan onlara itaat eden onların koyduğu kurallara sadakatle uyan halk yığınlarından meydana gelir şirk düzeni. Şirk bazı camilerde gündeme geldiği şekilde sadece peygamberimiz öncesindeki Arap cahiliyesinin üzerinde bulunduğu durum değildir. Kıyamete kadar her toplumda gözükebilecek bir anormalliktir. O yüzden önemli olan günümüzdeki şirk konularında duyarlı olmak ve bunları kendimiz ve çevremizden uzaklaştırabilmektir. İşte hayatımızda, çevremizde bulunan bazı şirk unsurlarını bugün vaktin el verdiği oranda gündeme getirmeye çalışacağım. Günümüzde eski cahiliye dönemlerinde koşulan şirklerin yanında başka başka şirkler de insanları kuşatmış durumda. Kur'an'ın hükümlerini ve akidevi esaslarını bildiği halde nasıl oluyor da, cemaatler, hocalar, davetçiler, insanların bunca, çok sayıdaki şirkine müdahale etmiyor. Onları şirk olarak, putperestlik olarak bile gündeme getirmiyor. Ve böyle yaparak Allah'ın hesaba çek çeke çekeceği konusunu nasıl gündem dışı tutabiliyor? Yani başka başka problemleri gündeme getiren i, i, alimler yazarlar, cemaatler şirk gibi bir problemi gündeme getirmiyorsa bunda affedilmeyecek büyük bir problem söz konusudur demek gerekiyor. Bu hepimiz, bu hepimiz için böyledir. Yani iki, iki sınıf vardır. Onlar sağlamsa toplum da sağlam olur. Onlar bozuksa toplum da bozuk olur. Birisi ümera, birisi ulema. Yöneticiler ve alimler. Yöneticilere dur diyen alimler çıkmazsa, onların İslam dışı uygulamalarına itiraz eden, karşı çıkan, Allah'a isyan ettikleri müddetçe onlara isyan etmeye kalkan alimler çıkmazsa, cahiller şirkle koşar, küfür içinde de yüzer. Allah'ın sıfatları konusunda birçok bir yönüyle insanlar şirke düşebiliyorlar. Allah'ın zatında belki direkt olarak şirk koşmuyor bu toplum. Allah'ı bir kabul ediyor ama sıfatlarında, isimlerinde aynı hassasiyeti göstermiyorlar. Allah'la birlikte veya ondan bağımsız olarak Allah'ın özelliklerini başkalarına da verebiliyorlar söz gelimi e, bazı insanlar Allah beni unuttu diyebiliyor veya devletin Amerika'nın her şeyi gördüğünü her şeye gücü yettiğini düşünebiliyorlar veya basit bir araca bile e, ilahi özellikler atfedebiliyor. Bir nazar boncuğu, bir muska onun hayatını güya düzene koyuyor. Nice hastalıktan, anormallikten onları uzaklaştıran ilahi bir güç olarak değerlendirilebiliyor. Bu ilacı kullanmasam işte hasta olurum, şifayı bu ilaç veriyor diye onun bir sebep olduğunu değil, gerçek anlamda şifa kaynağı olduğunu, işte bu doktor olmasa ben ölmüştüm diyerek hayat verenin bir doktor olduğunu değerlendirebiliyor. Bunlar tevhidle bağdaşmayan I, belirli oranda şirk inançlarıyla alakalıdır. Yine i, toplumda çok yaygın olan i, bir şirk, hakimiyet şirkidir. Allah'ın indirdiği emirlerle hükmetmemek, Allah ve Resulü'nün hükmünü kabul etmemek bir şirktir. Allah'tan başkasını mutlak olarak kanun koyucu, i, insanların hayatını tanzim edici olarak kabul etmek, İslam dışı kanunları ve kanun koyucularını benimseyip kabullenmek insanı şirke koyar. Allah'ın hükümlerini bir tarafa bırakıp gönül rızası ile tağutların hükümlerini uygulamak veya severek onlara tabi olmak insanı tevhid inancından uzaklaştırır. Konuda nice ayetler vardır. Ben o ayetleri izledim ne yapmıyorum? Şu anda gündeme getirmiyorum. Sadece malba babından hükümleri söylüyorum. Yine Allah'tan başkasına mutlak anlamda emretme, yasaklama, helal ve haram kılma, yani bir şeyi yiyecek veya kullanılacak herhangi bir şeyi serbest kılma veya yasaklama, kanun koyma, hakimiyet hakkını Allah'ın dışında başkalarına mutlak olarak verme gibi haller terhitle bağdaşmaz, insanı şirke götürür. Kur'an'ın hak, batıl, doğru, yanlış, iyi, kötü, güzel, çirkin gibi ölçülerini kabul etmeyerek, başka ölçü ve kıstasları benimsemek de yine şirktir. Bir kimse benimsediği İslam dışı ölçüleri koyanları, Allah'ın dışında hüküm ve kanun koyanları kabul ederse, Allah'ın koyduğu hükümleri benimsemiyor, Onlarda adalet görmüyor demektir. Allah'tan başka ilah kabul etmek zaten küfür ve şirk olduğunu biliyoruz ama ilahın belki ne anlamlara geldiğini tam değerlendirmeye biliyoruz. İlah kendisine kulluk edilen, ibadet yapılan, yönelinen, kendisinden çokça korkulan, aynı zamanda sevilen, sayılan, yönetim erkini elinde tutan zat demektir. İlahın her şeye gücü yeter. Allah'tan başka bir zatın da her şeyi gördüğünü, bildiğini veya tabiatta yarattıklar üzerinde tasarruflarda bulunduğunu düşünmek, mutlak manada hükümler koyacağını iddia etmek şirktir. Yine Allah'tan başka Rabler edinmek elbette insanı şirke koyar. Rab ne demek? Rab eğiten, yöneten yönlendiren insanın ihtiyacı olan bütün hususları karş karşılayan terbiye eden e, idare eden anlamına gelir. İşte Allah'tan başka Rab kabul e, bu anlamda herhangi bir özellik atfedilen e, bir kişi veya şahısla alakalı Rab edinme. Allah'tan başka Rab olarak benimsenem, isterse peygamber olsun salih bir insan olsun Din, din adamları olsun Meryem oğlu İsa örneğinde herhangi bir Allah'ın sevdiği bir zat olsun değişen bir şey olmaz insanların Allah'tan başka Rab edinmeleri şöyle olur Allah'ın gönderdiği Kur'an'ı bir tarafa bırakarak üstün ve büyük bildikleri zatlara yönelip onların her dediğini kabul eden onların hükmüne iman eden onların Allah'ın helalını yasaklama, Allah'ın haram kıldığını serbest kılma e, özelliklerini benimseyen kişi onları Rab edinmiş olur. E, bazı şirkle alakalı hususların sadece başlıklarını gündeme getirip izah etmeden e, özetle ifade etmek istiyorum. Efendim Allah ile insanlar arasında ibadetleri Allah'a çıkaran, aracılık yapan varlıklar olduğuna inanmak, Allah'ın dost kabul etmememizi istediği kafirleri, Hristiyan ve Yahudeleri dost ve yönetici kabul etmek, herhangi bir ibadet şekliyle özellikle dua etmek gibi, Allah'a karşı yapılan kıyam gibi hareketleri bir başkasına yapmak, Allah ve Resulünden geldiği kesinlikle sabit olan Hükümlere bir bütün olarak inanmamak, Kur'anla, Sünnetle, Dinle, Peygamberle alay etmek, onlara hakaret etmek, Allah'tan başkasına tevekkül edip mutlak şekilde güvenip itimat etmek, sevgi ve hürmet e, ve bağlılık yönüyle e, şirk olarak devleti, devleti Kur'an şahsı, devleti yöneten kişiyi vatanı, bayrağı, demokrasiyi, laikliği din gibi yüceltmek uğrunda canını verecek kadar aşırı sevmek. Allah'tan başkasının gaybı yollarla kendisine fayda veya zarar vereceğine inanmak. Allah'ın ayetlerinden yüz çevirmek. Tağutların hükmünü Allah'ın hükmüne tercih etmek ve Allah'tan korkar gibi bazılarından korkmak, cilt ve tavuta imanmak gibi yine tevhidle bağdaşmayacak, insanı şirke götürecek hususlar vardır. Bile bile şirk koşmaktan Allah'a sığınıyoruz. Bilmeden şirk koştuğumuz durumlarda affımızı talep ediyoruz. Ama dünyevi nice konuları öğrendiğimiz hassasiyeti önce tevhidin ne olduğuna, şirkin neleri kapsadığına dair bilgimizin doğru çapta Kur'an'la tahsih edilmesi, bilmediğimiz hususların bir an evvel öğrenilmesi, çoluk çocuğumuza her şeyden önce hatta namaz kılmaktan, abdest almaktan da önce imani konuları, şirk ve tevhidle ilgili hususları gündemleştirmek hepimizin bir görevidir. İnşallah bu görevleri aksatmadan Sadece e, anlatmakla yetinleyip yaşamak ve e, yaşatılması için gayret etmek gibi e, Müslümanca e, vazifelerimizi üstlenmek e, hepimize düşen husustur. Rabbim bu görevlerimizi hakkıyla yerine getirmek nasip etsin. Ela inna kelam ve Nizam anizam kelamullahi ilmikeyil azizil ما قال الله تبارك وتعالى في الكلام واذا قرئ القران فاستمعوا له فان استمعوا لعلكم ترحمون اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الدين عند الله